Tevrat indirilmeden önce İsrail'in yani Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrail oğullarına helal idi. De ki eğer doğru söyleyenler iseniz haydi Tevrat'ı getirip okuyun.